Allah sevgisi Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen Eğer sen insanın saadetinin Allah'ı tanımakta, marifetullah'tan ve insanın duyduğu lezzetin kemali Allah'ı sevmekte olduğu neden malum olur dersen Sana cevaben şunları derim Sen bil ki her şeyin saadeti bir lezzet, tat aldığı ve rahat ettiği yerlerdir Nitekim şefetin lezzeti yemek içmektedir Hışmın lezzeti bir kimseden öc almakta, başkasını kahretmektedir. Gözün lezzeti güzel yüzlere, hoş suretlere bakmaktadır. İşitme lezzeti güzel seslere kulak kabartmaktadır. Bunlar gibi kalbin lezzeti de ne için yaratıldıysa ondadır. Her şeyi bütün gerçeğiyle bilmekte, gücü yettiği kadar da Allahu u Teala'yı tanımaktadır. Bu sebepledir ki her insan bilmediği şeyle övünür. Mesela satranç bilen bir kimse bilmeyenin üzerine gururlanır. O satranç bilen kişi satranç oynamasına bakarken yanlış, kusurlu bir oyun görürse güya çok bildiğini göstermek ve bildiğiyle övünmek için o garip oyuna karışmamaya sabır gösterir. Ey aziz, sen işte böyle bildin ki yeryüzünde en şerefli yaratık insandır ve insanda en şerefli yer kalptir, gönüldür. Gönlün lezzeti eşle dostla ilgi kurmaktadır. Bir şey ne kadar aziz olursa olsun onun bilgisi marifetin dahi o kadar aziz olur. Mesela bir kimse memleketin tedbirinde bir başkasının sırrını bilse sevinir. Ama padişahın sırrını bilse daha çok sevinir. O bilginin lezzeti o kadar çok olur. İş böyle olunca varlık aleminde Allahu Teala'nın zatından ve sıfatlarından daha izzetli ve şerefli hiçbir şey yoktur. Çünkü bütün varlıkların acayipliği ve yaratıkların garip halleri onun sun ilahisinin, kudretinin esiri ve yüceliğinin delilidir. Öyleyse kalp, can, Hazreti Allah'ın yüzünü görmek için yaratıldığından dolayı ona bundan daha lezzetli hiçbir şey yoktur. Yine böylece bildin ki, Canın saadeti Allah'ı tanımakta ve Allah sevgisindedir. Ama her can, her kalp Allah'ı tanıma ve Allah muhabbeti yolunda da olmayabilir. Belki de dünyaya rağbeti ve isteği olur. O zaman can öyle bir hastaya benzer ki onda gıdaya iştahı kalmamıştır. Belki de gıda olmayan şeyler ister. Söz gelimi toprak, balçık gibi yiyecekten uzak şeylerden diler. Eğer o hastaya yarar ilaç bulunmazsan ve Tezce de yemek yeme iştahı kabarmasa midesi fesatta kalır, hastalığı günden güne artar ve bu hale sürüp giderse hasta ölür, dünya saadeti de elinden gider. İşte bu örnekte olduğu gibi candaki Allah marifeti ve Allah sevgisi olmazsa başka eşyaya karşı sevgisi muhakkak ki artar. O can da hasta düşer ve ölüme yaklaşır. Eğer bir an önce ilaç verilmese ve o gönülden eşyaya karşı olan sevgi kaldırılmazsa, Allah muhabbeti yerleşip eşya sevgisine üstün gelmezse, Allah korusun ölür. Ahiret saadeti de elinden gider, sonsuz hüsranda, zarar ve ziyanda kalır. Ey aziz, bil ki duygularla alınan bütün dünya lezzetleri ölümle ortadan kalkar. Ama Allah bilgisi ve Allah sevgisinin lezzeti ki kalple ilgilidir, işte o lezzet bakidir. Görünür beş duyunun manileri ölümle ortadan kalkınca kalbin nuru ve aydınlığı muhakkak ki artar. Ve Cenab-ı Hakk'ın yüzünü müşahede dolayısıyla o nuru daha da artar. Ey Allah'ın sırlarını öğrenmek isteyen! Kalp için anlattıklarımız insan kalbinin şerefini anlatmaya basiret ehli için yeterlidir. Çünkü daha uzun anlatılması bu kısa kitaba sığmaz. İnsanın kalbi kendinin bir rüknü direğidir. Bir direk de bedendir, vücuttur. Bedenin yaratılışındaki acayip ve garip şeyler öyle çoktur ki sayıya gelmez. Her görünen ve görünmeyen uzuvda nice hikmetler, yüce fazilet ve faydalar vardır ki insan onlardan habersizdir. Ey aziz, sen şunu bilesin ki insan bedeninde nice bin damar ve sinir vardır. Ayrıca nice kemikler bulunur. Bu kemiklerin her biri bir şekil ve biçimde ve her biri bir sıfattadır. Her biri bir iş için bir ödevle yaratılmıştır. Ve sen hepsinden habersizsin. Ancak şunu bilmektesin ki el, tutmak, ayak yürümek, dilde söylemek için yaratılmıştır. Ama sen ayrıntılı olarak bir şey bilmezsin. Elde kan ve kemik olduğunu, kaç sinir ve kaç damar bulunduğunu, her birinin gördüğü işi ve faydasını da bilmezsin. Göz ki o tabakadan yaratılmıştır, bu tabakalar nelerdir, faydası nedir onu da bilmezsin. O göz tabakalarından birine bir zarar gelecek olsa o zararın nereden geldiğinden haberin yoktur. Karnında olan organların da biçimin nedir, faydası nedir tüm olarak yine bilmezsin. Mesela şunlar ciğer ve dalak, öd, böbrek, ötekilerse onlar gibi sana hizmette bulunan organlardır. Sen bunlardan gafilsin. Onlar da kendi hizmetinden bir an uzak kalmazlar. ''Ey aziz kişi! Sen bil ki çeşitli yemekler mideye gider. Ondan sonra karaciğere iner. Ciğer onu karıştırıp kan haline getirir. Ama üstünde kara köpek şeklinde bir şey belirir. Ona sevda derler. Dalak sevdayı ciğerden çeker, kendine benzetir. O kan suyla karışır kalır. Fakat kıvama gelmez.'' Böbrek o suyu kandan ayırır, saf bir hale getirir. O kan yedi organa yayılır. Her organa güç sağlar. Erkeklerde meni, dişilerde süt ve kadınlık menisi o kandan meydana gelir. Eğer dalağa bir hastalık gelip de o sevdayı ondan ayırmazsa, sevdayla karışmış olan kan bedene yayılır. Sevdayı hastalıklar meydana gelir. Bunlar delilik, cüzzam, dalak sancıları, puman gibi hastalıklardır. Eğer merareye yani ölü kesesine bir hastalık gelir de o safrayı ondan ayırmazsa safrayı hastalıklar meydana gelir. Eğer böbreğe bir illet yerleşip o suyu o kandan ayırmazsan siroz denilen karında su biriktiren veya buna benzer hastalıklar doğar. Sirozda karından başka uzuvlarda da su toplanabilir. Allahu Teala'nın yüce emriyle bütün uzuvlar bir hizmet için vazife almışlardır. Eğer böyle olmasaydı beden helak olur, muhakkak ki ölür ve giderdi. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki insan büyük hatta en büyük bir alem bir alemi kübradır. Bütün eşyanın örneği benzeri onda bulunmamaktadır. Mesela kemikler dağları örnektir. Damardaki kan yağmur ve akarsular misalidir. Bedendeki kıllarsa ağaç gibidir. Dima gök kubbeyi andırır. Beş duyu organımızsa yıldızlara benzer. Yani yer ve gökler bunlarda bulunan her şeyin insanda toplanmışın gibidir. İnsanlarda hayvanlardan da örnek vardır. Kimisi domuz gibidir, haris ve arsızdır. Kimisi köpek gibi olur yırtıcıdır. Kimisi karınca gibi mal toplayıcıdır. Kimisi horoz gibi şehvet düşkünü olur. Kimisi örümcek gibi avcı olur. Kimisi deve gibidir, sabırlı olur. Kimisi aslan gibi cesurludur. Kimisi tilki gibidir ve hileci olur. Ey aziz! İnsan bedeninde sanat ehilleri örnekleri de vardır. Mesela midedeki hazım gücü aşçıya benzer. Yemeği ciğer ve bağırsaklarda paylaştıran güç, üzüm sıkan şuracı gibidir. Yenilenleri kan rengine dönüştüren kuvvet boyacı gibidir. Kandan meni ve süt meydana getiren güç, çamaşırcı gibidir. Mideden idrar kesesine mesaneyi indiren kuvvet sakaya benzer. Artıkları dışarı çıkaran kuvvet, tuvalet temizleyicisin gibidir. Sevda ile safrayı bedende karıştıran kuvvet, hilekar ve fesatçı bir adam gibidir. Safrayı ve sevdayı ve yediklerimizin her birini vücutta yerli yerine paylaştırıp dağıtan kuvvet de adaletli bir hakim gibidir. Ey aziz kişi! Zamanın dört mevsiminde de insanlara örnekler vardır. Mesela çocuklar bahar günlerine benzer. Yaz günleri ise yiğitlik, delikanlılık çağıdır. Güz, sonbahar ayları, orta yaştaki çağ dönümüne benzer. İhtiyarlık, kış mevsimini andırır. Bunun uzatılmasın bu kitapçığa sığmaz. Muradımız, insanın bir alemi kübra, en büyük alem olduğunu sana bildirmektir. Ta ki insan bedeninde bu kadar hizmetçilerin bulunduğunu sana bildirmektir. Sen de bilirsin ki, sen zevk eder ve dünyayı dolaşırken, yatarken, otururken Allahu Teala'nın boğruğuyla bu kadar sayısız uşaklar sana hizmette bulunmaktadır. Bir dakikacık bir ancak bile hizmetlerinden geri kalmazlar. Gel şimdi biraz insaf et. Senin bir uşağın bütün ömrünce sana başlayıp itaat etmekte. Bir gün emrine karşı gelse senin elinden hiçbir şey yapmak gelmez.'' O senden önce harekete geçmeye yetenekli ve senden daha iyi efendi bulmaya kadirken sen o hizmetçiyi dövmek, hışımla kovmak istersin. Ya Allahu Teala sana bu kadar nimetler ve uşaklar vermişken ve sana zerre kadar ihtiyacı yokken sen kendi nefsini nasıl mağbud edebilirsin? Hem nefsinin hevasına nasıl uyarsın? Allahu Teala'nın mübarek rızasını nasıl bırakırsın? Seni yoktan yaratana ve rızkını verene karşı gece gündüz isyan üzerinde bulunursun, hem de Allahu Teala'nın ve senin düşmanın olan şeytana baş ayarsın. Bunu neden reva görüyorsun? Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki beden yapısının terkibi, uzuvların sanatı, hüneri, faydası, teşhir kitaplarında uzun uzadıya bildirilmiştir. Ama denizden katre ve güneşten zerre nasıl belirli bir şey demek değilse, yüce yaratanın ilmini yaratılanın anlaması, idrak etmesi de öylece mümkün değildir. En kadim olan Allahu u Teala'nın işyerinin sırlarını sonradan yaratılanın anlaması hiç mümkün mü? Sözün kısası, insana gereken şey mümkün oldukça marifetullahı öğrenmeye çalışmaktır. Çünkü Allah'ı bilip tanımak Allah muhabbetini doğurur. İnsana verilen en güzel mücevher, can. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Madem ki canın, kalbin şerefini, ün ve izzetini öğrendin, şimdi bil ki o nefis, güzel mücevherleri sana şu sebeple verdiler ve gizli kıldılar. 1. Sen onu dünya ilgilerinden kesesin, onların eseri olmaktan kurtarasın diye. 2. Onu kemale ve rahata erdirsin diye. Bil ki, onun saadeti ahiret yurdunda belirir. Yani 1. Vosat ülkesinde öyle bir süresiz vakte erişeceksin ki fani olmasının yok. 2. Bir safaya ereceksin ki cefası yok. 3. Ve bir sevince ereceksin ki sana benzerlik vereceği yok. 4. Bir kudrete ereceksin ki acizliği yok. 5. Bir marifete ereceksin ki şüphesi, kusuru yok. 6. Ve en sonunda da öyle bir yüceler yücesini müşahade bahtına ereceksin ki zevkinin sonu yoktur. Bu da müşahede-i cemalullah'tır. Bunlara karşı sen kendi izzet ve şerefine emek vermesen, dünya işlerine ve nefsani lezzetlerine gönlünü kapatırsan, o zaman senden, senin gibi bir insandan daha aciz, daha noksan, daha zilletli bir yaratık yoktur. Çünkü dert, gam ve tasas seni esir etmiştir. Kimi kez hastalığa tutulursun, elemin artar. Kimi zaman açlığın, susuzluğun, kimi kere de hırsın ve cimriliğin tamahın esiri olursun. Dünyada rahatlıkla geçirilen bir gün dünya ehline nasip olmaz. Hele nefsinin zevklerine de düşkün olursa nice zaman mihnetten kurtulamazsın. Bela ve musibetten el çekemez, sözün kısası, o kişi her zevkine sonradan nice pişmanlık duyar. İlim ve kudrette, irade gücü ve çalışmakla güzel bir şekilde dünya şerefine varabilir. Ama insan öyle bir alemdir ki eğer başı ağırsa sebebini dir bilmez. Yüreğinde bir zahmeti, bir sancısı olsa yine sebebini dir ne yoldadır, bu ağrılar niçin artar, eksilmez, ilacı şifası nedir bilmez. Hatta gözünün önündeki otlardan, bitkilerden, deva olacak şeylerden biri elinde olsa yine bilmez. Yarın başına ne gelecektir, ne işte rahat eder, ne iş işlerse zahmet çeker bunu da bilmez. Öyleyse ey aziz kişi, insandan daha aciz ne yaratık vardır? Eğer insanın gücüne, kuvvetine bakarsan insandan daha aciz ne olabilir? Ona bir küçük sinek veya sivrisinek saldırsa onları kovmaya gücü yetmez. Eğer bir hastalığa tutulsa ondan kurtulmaya, ilaç bulmaya da gücü yoktur. Bütün ölüm duraklarında kendisini ölümden kurtaracak kudreti de yoktur. Ey aziz kişi, eğer insanın yaptığı işe zevkle çalışmasına bakarsan ondan daha cimri, daha hassiz dünyada ne vardır? Bir akçeden veya bir lokma ekmekten biraz bir şey kaybetse, ziyan görse rengi değişir, rahatsızlaşır, hasta olur. Eğer bir dilence Allah rızası için deyip önüne gelse ondan yüzünü çevirir. O dilenciye göz bile atmaz. Ey aziz kişi, eğer sen insanın yüz güzelliğine bakarsan o bir deridir ki, murdarlık ve kanla örtülmüştür. Kendisini günde birkaç kere çiş ve büyük abdesti sıkıştırır. Onlardan kurtuluncaya kadar nice zahmetler çeker. O güzel yüz nasıl asılır, çirkinleşir. Rivayet edilmiştir ki bir gün Ebu Said Ebu Hayr, Allah rahmet eylesin, sufilere yolda giderken bir yere geldiler. Çirkev sularının ve insan dışkılarının akması için açılan lahım temizleyicilerini gördüler. Sufiler o yere yaklaşınca lahım kokusundan kimisi parmağıyla burnunu tıkamış, kimisi necasete sürünmesin diye latasının eteklerini kaldırmış, kimisi de yüzünü çevirip arka köşeden dolaşmaya başlamış. Şeyh Saidi i Ebul Hayr onların bu halini görünce ''Ey dervişler!'' demiş. Biliyor musunuz ki bu necaset, bu çirkef suları bize sövüp sayarak hal dilleriyle ne kelimeler ne küfürler savurmaktadır. Derler ki, dün çarşıda en güzel, en latif bir şeyi yiyecektim. Siz geldiniz, benim için akçe ve altın harcadınız. Kiminiz vücudunuza sığdırdığınız örtülere koydunuz. Kiminiz eteklerinize doldurdunuz. Bana saygı ve sevgi gösterdiniz. Beni alıp evinize götürdünüz. Bir gece sizin yanınıza kaldım. ''Şimdi siz benden kaçıyorsunuz, oysa benim sizden kaçmam gerekirdi.'' Sufiler, şeylerinin bu kapalı sözlerinden manayı anlayınca başlarını eğdi ve şaşırıp kaldılar. Sözün kısası, eğer insanlardan kim kendisini hayvan ve yırtıcıların ve şeytanların huyundaki sıfatlardan kurtaracak olursa, ahirette saadete erişir. Meleklerden daha faziletli ve daha şerefli olur. Yüce Allah'ın mübarek cemalinin müşahadesiyle ganimettenmiş olur.'' Ama o kişi dünyaya gönül bağlarsa, yırtıcı ve dört ayaklı hayvanların sıfatını kendine yakıştırırsa hali onlardan da beter olur. Hepimizi Allah bundan saklasın. Çünkü kedi, köpek, at ve başka hayvanlar gibi dört ayaklılar ve kaplan, arsan, sırsan gibi yırtıcılar toprak olacak ve ilim azaptan kurtulacaklardır. Ey aziz kişi! İşte insanın izzet ve şerefini, zelil ve hakir oluşunu bildin, öğrendinse kendini tanımanın Allah'ı tanımaya ne yolda bir anahtar olduğunu da anladın. Nefis bilgisinden bu kadar anlayış yeterlidir bence. Daha fazlası bu küçük ve kısa kitaba sığmaz. Allah daha alasını bilici ve daha iyi hüküm vericidir. Allah hepimizi hidayetine erdirsin.